eat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 Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar, yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. <Gülüyor> فإن لم يكن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 تلك حدود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 جتو على الجنة أربعة منكم فإن شجدوا فأنتفوا من في البيوت حتى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 لا تقبلون أن تذهبوا ببعض ما.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 erkekler şunlarla nikahlanmanız haram kılınmıştır anneleriniz kızlarınız kız kardeşleriniz halalarınız teyzeleriniz kardeş kızları kız kardeş kızları sizi emziren süt anneleriniz süt kız kardeşleriniz kayın valideleriniz kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan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 ومن لم يستوق منكم فمن لان ان ينكح den eşraftan olan hür mü'min kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mü'min cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadrü kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz mü'minler, hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse, fuhuşta bulunmayarak,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 Sizin yuvanıza dönüş yapıp, Tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına düşenler ise, Büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. <gülüyor> Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır. Ya <Gülüyor> eyyühellezî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 zulmen tensenunslihina Kim sınırlara aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız bu da Allah'a çok kolaydır. <gülüyor> size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. <Sessizlik> دَعْ لِي مما مِّن مَّا تَسْبُو مما النِّسَاءُ واسألوا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 Babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terlike için varisler belirledik. Yemin akdenin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. <gülüyor>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 Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı, ne zararlar olurdu sanki? Allah, onları pek iyi bilmektedir. <gülüyor>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 İşte o gün dini inkar edip resule isyan edenler yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler. <Gülüyor> İzlediğiniz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 Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize mesledin. Muhakkak ki Allah, afü ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. <gülüyor> Baksanıza, kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına, kendilerinin hidayeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar. <Sessizlik> Allah, düşmanlarınızı pek iyi bilir. İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da, elbette Allah yeter. Altyazı <gülüyor> M.K. Yahudilerden bir kısmı, bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela, işittik ama isyan ettik, hay işitmez olası ve râina derler. Bu sözleri, ağızlarını eğip bükerek, güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece,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 وَيَكُولُونَ <Sessizlik> لِلَّذِينَ Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere, kutlara, kâhinlere, şeytanlara,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 İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı, onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi. اَنْ <gülüyor> يَحْسُدُونَ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 Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelliyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. İnnellezine kafaru bi'e We will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 İzlediğiniz için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 ألم تورج لي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 وَإِذَا قِيلَ Haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. <gülüyor>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 Allah, onların kalplerinde ne var ne yok, Peki biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver. Ve onlara kendilerine dair, içlerine işleyecek beli sözler söyle. <Sessizlik>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 But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 Tolun ama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 وَاِذَا Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik. <Sessizlik> doğru yola iletirdik. <gülüyor>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 Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar. Ya edenler düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun <Sessizlik>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 الذين <تصفيق> لا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 وقالوا <تصفيق> من الليمة كتبت علينا القسام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 Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki. <Sessizlik>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 Sana vekil olarak Allah yeter. <gülüyor> Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an, Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. <gülüyor>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 كله نخيب منك ومن يشبع شفا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 وَالدُّو لَوْ تَسْقُونَ كَمَا سَقَوْتُمْ سَتَكُونُ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 إلا الذي يصلون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 min hata en fe Mü'minin mü'mini öldürmesi, olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mü'mini öldürürse, mü'min bir esir, köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar, diyetten vazgeçip bağışlarsa, O başka.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 Allah tarafından tövbesinin kabulü için ardarda arda iki ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor>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 cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri, cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla daha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 edip de, hicret etmeyerek, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işte idiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik, deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi Siz de oraya hicret etseydiniz ya İşte onların durağı cehennemdir Ne fena bir dönüş yeridir orası <Gülüyor> ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. <Gülüyor> Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afü ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur. <Sessizlik>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 Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kafirler, sizin vesbelli olan düşmanlarınızdır. <gülüyor>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 Come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 tan aff çünkü Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur <gülüyor> Kendi öz yanlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. <Gülüyor>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 kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allahı Gafur ve Rahim, affı ve merhameti bol bulur. <gülüyor> kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah, her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor>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 senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yetenmişlerdi. Fakat onlar, yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki, Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir.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 That's if you are cool to...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 موسيقى <تصفيق> موسيقى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 tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. <gülüyor> O şeytana ki ya Rabbi senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. <Gülüyor>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 İşte ölelerinin varacakları yer cehennemdir. Ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. <Gülüyor>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 Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. <gülüyor> illa <laughs>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 Rahim'dir. Affı ve merhameti boldur. Ve يَتَفَرْ وَقَالُوا اِذْمِرِ اللّٰهُ كُلَّنْ مِنْ سَعْفِرْ وَكَالَ اللّٰهُ Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> ولا تنتظروا بين الذي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 Nankörlük körlük ederseniz bilesiniz ki göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan odur. <Gülüyor> <gülüyor> Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kâfidir. <gülüyor>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 müminlerin dışında kafirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mağarıyorlar. Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır. kul <Gülüyor>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 الذين ينتهون يصونون فيفكم فاين كان لكم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 Onlar, müminlerle kafirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar, ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa, sen ona hiçbir yol bulamazsın. Evet.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 İ nasıl şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. <Sessizlik> Oh, <laughs>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 beraber, eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız, bunu yapın. Çünkü Allah da afüldür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde, yine de affeder. <gülüyor>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 İşte işte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir Bizde kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık. <Gülüyor> ve Resullerine iman edip o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor> سهلوا موسى أسبع ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم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 Açık mucizeler ve deliller gelmesini mi takip, bu sefer tuttular, bu zayı Tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık ve Musaya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik. <gülüyor>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 İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, Peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar. <gülüyor> Yine inkarları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları. Bakın.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 Doğrusu Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah, aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de, o, onların aleyhinde şahitlik edecektir. <gülüyor> aslı o yahudilerden taşan bir zulüm insanları Allah yolundan men etmeleri yüzündendir ki biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık <gülüyor> Kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzünden ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.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 I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 musa <Gülüyor> Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitap ederek konuştu. Uzulam mubşirina ve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 Onlar ki inkâr eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır. <Sessizlik> Kâr edip zulmedenleri Allah affedecek değil, onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> cehennemde ebedi kalacaklardır bu da Allah'a göre çok kolaydır <Gülüyor>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 İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik. <gülüyor>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 İyi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 Allah her şeyi hakkıyla bilir.